Zihan. Radyo için yazan Muzaffer Kaya, yöneten Yalın Tolga, efekt Ertuğrul İmer. Bir Kız Oya Öcalır, Neslihan Beyhan Hürol, Fatoş Ayten Uncuoğlu, Halime Teyze Gülcan Az, Kerim Baykal Saran, Baba Ergün Uçucu, Anne İlkay Saran, Aysel Gülyüz Tolga, Kayınvalide Gülgün Kutlu, Orhan Ertan Savaşçı, Çocuk Meral Emiralioğlu. <Gülüyor> Ne varsa hepsini toplamış gelmişsin Herkes seni mi bekleyecek Oo bulduk işimizi Daha da bacısı taş Ne yapalım hanım on kız mı çıkalım evden Zaten anam kızıp duruyor Neden çıkıyorsun diye <gülüyor> Aferin Fatoş iyi etmişsin Yarın birkaç tane daha getirmeyi unutma Akıllı Suyu bu hale etmesek dünya yüzü göreceğimiz ama analarımız sanki genç olmamışlar Böyle kızıyorum ki Su duyunca kadının tepesi atıyor be bana bakın kızlar, bundan sonra kaplarımızı birer, ikişer daha arttıralım. <gülüyor> arttıralım kızlar! Uşanata <gülüyor> <gülüyor> bu, bu terbiyesizlik ne çeşme başında? <gülüyor> su testilerinizi kafanıza kurmadan çekip gidin buradan. <gülüyor> Sizin maksadını su almak değil... ...yiğitlerin akıllarını başlarından çalmak. Kız Neslihan, suyunu doldurmuşsun. Hadi daha ne bekleyip durursun, yürü gitsene! <gülüyor> Anlat anan da su bekler senden! Var git, var git! Tepelemeyin seni, var! Git. Ne oluyorsun kız Halime teyze? Hı hı? Ne dürtükleyip duruyorsun? Gidiyoruz işte! Yeri daha konuşur, şuna bak! Seni bir daha su başında görürsen, görürsün halini! Ne diye bacını salmayıp kendin gelirsin, ha O taşıyamaz ki! Hee, o kocamış ananı da böyle mi kandırıyorsun? Gensiz! <gülüyor> Tüh senin yüzüne! <gülüyor> Heee, şunlara bak! <gülüyor> Sanki düğüne gidiyorlar! Bu süslü, topuklu ayakkabılar, <gülüyor> ipekli fistanlar... ...karan de noksan değil başlarında! He? Kızım, bir def lazım size, bir def! <gülüyor> Heee, rezinler! İşiniz gücünüz hep dalda! Allah duruşuna bakın, kızları bekliyorum Halime teyze. He, yalnız gidemez misin? Yeah. Hep birlikte gidecekler, güle oyna ya bu Hele sen müslühan kız, hele sen. Olanlar da akıl ne komadın, aldın gittin. Bunca yıl kardeş gibi geçinen tövbeçiler işmenle de birbirine kanırdı. <gülüyor> Dün gece az kaldı oğlumun da başını gidecekti. Ne etmişim oğluna be? Daha ne edeceksin? Aklından ettiğin yetmez ki. Senin oğluna kalmadım, merak etme. Eee, onu senin başına öyle bir saracağım ki... ...deli oğlanla uğraşmak nedir göz? <gülüyor> <gülüyor> bir de arsız, arsız <gülüyor> Merak etmeyin, hepiniz böylesiniz. Daha iyi bir has değilsiniz. En küçüğü kum kırmızı! Hadi çalışın burada göz tutmadan hadi! Aa, gidiyoruz bir Halime teyze! Hadi hadi tez olun tez! Ee, Kıkıp durmasana be! Kim kimle bu da benimle! Genişimde burada birinizi göremeyeceğim. Aaa! Karı dövlendi mi ne? <gülüyor> <gülüyor> Seni bir dövmediği kaldı! Karının kaynalı ırk <gülüyor> Çatla da patla kaynana. Oğlum beni seviyor musun? <gülüyor> Kaynanan da yaman ha. Yaman olsun. Oğlu beni ezdirir mi? Ama onu görünce renkmeniz nasıl attı sende. Kim demiş? Atsa da yeri var. Kadın nasıl geldi görmedin mi? Gök sandım. sandın. Elim ayağım kesildi. <gülüyor> Onun kalbinde kötülük yoktur. Güllemesine bakmayın. Sırası gelince erkeklere bile çıkışı. Hadi üzülme Nesla. Ha, ha işim yok da üzüleceğim. <gülüyor> Cevizin ya. İzlediğiniz <Gülüyor> için Çoluk, vallahi biri geliyor Ah, Nislihan Nislihan, vallahi bu silin <gülüyor> Hadi kızlar gidelim hadi. Koş yere gitmeyin <gülüyor> Konuşmayacağım gavurun oğluyla Oo, Çocuk olma Nislihan, böyle fırsat ele geçmez Kızlar hadi kızlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne anlayışlı arkadaşların var Ha? o? Gargın mı yoksa? Nislihan ne oldu? Bu halin nedir senin? Söylesene ne oldu? Çok şey oldu. Anam bir bölük kız içinde rezil etti beni. Allah Allah. Neden? Hanımın oğlunu akıldan almışım da. Sen ona bakma deme. Bakma olur mu? Herkesin onuru var. <gülüyor> hani yalan da söylememiş. Ya demek sendin. bek. Beki Dur hemen kızma. Anan bana dirlik vereceğe benzemiyor. Deli misin sen? Anam seni hep kızlardan fazla sever. Kayır Neslihan değer kızdır dediğini çok kez kulağımla duydum. Hı. Kim bilir o ne düşünüp de sana söylenmiştir Hadi hadi çatma kaşlarını gel gel hadi Getme <gülüyor> kere Kere bırak <gülüyor> Acele eve gitmeliyim <gülüyor> Anam su bekler benden Bana bak Neslihan Beni hep oyalıyorsun Bu işi sürüncemeden kurtarmak zamanı geldi geçiyor Hani baban dün gece Ankara'dan geliyordu Ne yapayım Mektupta öyle yazıyordu Suçum var mı benim Demek salmamışlar oradan ama akşama sabaha gelir artık Geldiği gece anamla muhtar sizin evinizde Ona göre Tabi Kerim Ne diyelim Geç olsun güç olmasın Gel şu bahçe içinden gidelim Destileri bana ver <gülüyor> Bulduk. Gözlerin kızarmış senin bundu görünürsün Ne oldu sana Söylesene baba Bir şey var durma söyle Ablanı yitirdik Sakın anana birden duyurma yavrum Yavrusu O yaşıyor Aa, Ablacığım Ablacığım benim den telgrafı alır almaz içime bir acı düşmüştü Gittim ki ev ana baba gün. Kaç yıldır ablamı görmemiştim Öyle de özlemiştim ki Şu batası köy işlerinden soluk aldığımız mı var Bir türlü silkinemeden buralarda ya. Hangi birine açırsın? Çocuklara mı ...enişteme mi, ...yoksa... ...ablama mı? Öyle... ...her biri acınacak durumda... ...hele çocuklar... ...şimdiden boyunlarını büktüler... ...ay... duysa çıldırır... ...çıldırır... Sen hiç ses etme... ...ben yavaş yavaş söylerim ona... <gülüyor> Bırak bırak artık yaz tutmayı Kalk bir çorba yap da çoluk çocuk içsin hadi Elim varıyor mu diye sormuyorsun Tanrının işine ne diyelim Yavrumun Yavrumun tam rahat ereceği zaman O topladı eller yiyecek gayrı Tanrı da bir vermiş ki sorma Damadın işi de büyümüş Yanındaki dükkanı da kendi dükkanına katmış Koca bir mobilya mağazası olmuş Yavrum. Bu kadarmış Neyliyim ben Hiçbir şeyde değilim İlle çocuklar düşündürüyor beni Şimdiden öyle bakımsız kaldılar ki yavrucaklar Ne olacak Koca karının bakımı bu kadar olur ya, Halleri vakitleri yok diye ya bir adam tutsunlar El adamından Hayır mı beklersin ha kadın Ne yapalım bizim elimizden ne gelir Kız Kız bu yıl okula başlayacaktı ne oldu Kimsenin andığı bile yok Akılları başlarında mı zavalların? Damatı yıkılmıştır gayrı. Sorar mısın sorar mısın? En küçüğünden en büyüğüne dek hepsi üzgün. Kız bile neşesini yitirmiş. Eskiden vardığında dede diye boynum Şimdi ise bir kenara çekilmiş... Seslicek koru şunları dinliyor Yavrum yavrum Oğlanı da görme oğlanı nur topu gibi Oğlanı neyliyim ben Anası gittikten sonra Öyle deme öyle deme sen onu git de Damada sor Oğlan diye gözlerinin içine bakıyor onun Ama bu gidişte Bilmem ya Çocuklar ziyan olup gidecekler Büyük hanım da epeyce göçmüş Bu yıl eski günü olsaydı Yine bakabilirdi onlara ama şimdi kendisi yardıma Ay, muhtaç Doğru dürüst bir bakıcı bulsalar bari Bilmem belki zamanla bulunur Ama bulununcaya dek evdekiler de Tanrı'nın emrini çekecekler Acaba şöyle yapsak nasıl olur İyi bir kimse bulununcaya dek bizim kızı göndersek oraya ha? Neslihan'ım çocuk olma adam Hiç yakışık alır mı? Gelinli kız doladımın yanına salınır mı hiç? Ele oğlunun aklına başka bir şey gelir Onlar öyle adamlar değiller Yürekleri kötü değil onların Yoksa yoksa andın mı efendi Büyük hanıma Savallı Zavallıcağızın ağzı kulaklarına bastı Vay vardı. hocam yapla Ne ettin sen El bize ne der şimdi El bize ne dermiş <gülüyor> Şimdi söyletme beni Kimin ne demeye hakkı varmış Hepsini canı cehenneme Kız onların mı yoksa benim mi Söyle bakayım ah, Nasıl gönderirsin efendi İnsanlık öldü mü be Onları böyle günde düşünmeyeceğinde ne zaman düşüneceğim? Ha? Oradakiler de benim ciğerim değil mi? Damadım da evladımdan ileri. Bilakis onun için canımı feda ettim. Damada can kurban. Ama bir evladı kurban edemem. Gül gibi çocuk oralara salınır mı? Hiç? Başına çalarsın başına. Yarın bir gün istesen de salamazsın. ...bir yabancı gelip eve kurulursa görürsün o zaman. Hele torunlarına üvey analık yapılmaya başlanırsa... ...şu akılsız başının nerelere çarpacağını bilemezsin o zaman. Aklını başına al son pişmanlık acı gelir adama. Yoksa... ...yoksa sen başka fikir mi taşırsın? Hayır, hayır olmaz. Daha acım yüreğim değilken bunu bana nasıl edersin? Beni tatlı candan edersin, kızdan edemezsin. İyi bir ana olsan evladının rahatını düşünürsün. Biz bugün varsak yarın yoğuz Şu Allah'ın belası fukaralıktan Usanmadın mı daha heh? Onun da senin gibi sürünmesini mi diler? Neden sürülsün Kızın bir alay isteyeni var Hepsi de fakir mi bunların Köyde kalıp yine bu hayatı sürdükten sonra Naha <gülüyor> büyük kızı Karnı burnunda çapa çapalıyor tarlada Rahmetli de küçükken Halasına vermeseydim şehir yüzünü Biraz güç görürdü o. Tanrı razı olsun bacımdan onu bu batası yerden kurtardı Az buçuk da okuttu Şehir diye ölüyorsun Ne var bu şehirlerde anlamıyorum Evlatlarını tek tek gözlerinin önünden uzaklaştırıyorsun Değer mi bu ölümlü dünyada Senin aklın ermez orasına hadi Aklınca iyi bir işe girişiyorsun Oysa ben bu işte bir hayır görmüyorum Kızın yerde kalacak kız mı Ne diye bu karışık işlere girişiyorsun Benim üzüntüyle uğraşacak halim yok <gülüyor> Zaten yüreğim yaralı Hangimizin <gülüyor> değil ama evladımızın rahatı için mecburum buna! Bana bak! Bu fırsatı kaçırırsak ömrümüz boyunca aralarız! Asıl bilirsek yanlarım! Eh senin bir gün pişmanlığını görürsem gör başına geleceğe! Kızın sana mübarek olsun! Benim de itibarımı iki paralık ettin orada! Bana bak bu iş olacak! Kadın aklınla benim işime karışma! Sen, sen aklına koyduktan sonra... Olmaz mı ola? Geldik, geldik, indir artık şu çuvalı sırtından ah. Dur bakayım oh. ah. Oy. Dünya varmış Bunu bagajama vereceksin baba? Ankara'ya da bir şey göndermenin tadı kalmadı artık Orada ablam olmadıktan sonra Bırak o patates çuvalını yürü Bırakayım mı? Neden? Biri almaz mı? Sen nene gerek canım yürü Aa, ah. Neden trene biniyoruz? Neden? Ne işimiz var trende? Çabuk binmeye bak, sonra meseleyi anlatırım sen. Hadi. hadi. Aa, anlayamıyorum. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz böyle? Yürü, merdivende durma. Tren kalkacak. Hadi. Aa, aa, anlayamadım. Ankara'ya yeğenlerine gidiyoruz. Hadi. Ankara'ya mı? Ha. Neden böyle birdenbire? Hem de habersiz. Sıktın be kız, sıktın. Yürü işte. Görmez misin domuzun rıza bakıp durur. Gir içeri, hadi. Aa. Başımı işe açacaksın. Nasıl da dikmiş oyulası gözlerini. Ya patatesler? Patatesleri düşünecek zaman mı kız? Kalsın! Aç köpeklere övün olsun bunlar da! Çakallar! Ben adama böyle yaparım işte! Geç şöyle! Heh. Pencere yanında durma! Şu yakaya geç şu yakaya hadi! Hadi! Hoş geldiniz, hoş geldiniz Hoş gördük ah, Neslihan kocaman olmuşsun cadı <gülüyor> Büyüdü ya Ne mutlu siz Asım efendi <gülüyor> Sizin kendi iyiliğiniz Aysel hanım kızım Otursanız Asım efendi uzak yoldan geldiniz ee, eh, Ben oturucu değilim dünür İlk otobüsle dönmem gerek Tüm işleri yüzüstü koyup geldim Artık kız önce Tanrı'ya sora size emanet Hiç merak etme sen o da bizim evladımızdır Torunlar nasıl? Orhan Bey oğlum nasıl? E i̇şte yuvarlanıp gidiyorlar işte Onları görmeyecek misin? Çok isterdim ama arz ettim e İşler başımdan aşkın e Kızın da işleri bize kaldı malum ya Sen de bir yığın yükün altına girdin bizim için O nasıl söz dünür? Böyle günde biz koşmayacağız da kim koşacak canım? Sağ ol Ne o hemen saate bakıyorsunuz? Bir kahvemizi içmeden mi gideceksiniz? Bırakmam sizi dünyada. Bıraksan bizi iyi olur. Dedim ya ilk otobüse yetişmemiz gerek. Hemen şimdi pişiririm. Eh, pek, pek. Bizimkinin de çok selamı var. Sağ olsun, teşekkür ederim. Neslihan'dan ayrılması biraz güç olmuştur. Eh, kolay olmadı. Bilakis bu acıdan sonra. Dur, dur. Orhan'a haber vereyim. Ta İzmit gibi yerden geldi. Hiç zahmet etmeseydin. Olur mu? Olur mu? ...bir şey yapayım deme. Deli olma tez döneceğim. Kalma baba kalma. Kurban olayım baba beni bırakma. Kızım evladım tez döneceğim. Beni neden getirdin buralara? Ah. Ne işim var ilin evinde? Artık kimim kaldı burada? Yeğenlerine ne olmuş kız? Onları ciğerden saymıyor musun yoksa? Buyurun Asim Efendi. <gülüyor> Buyurun. Buyurun. Ağlıyor musun Nesra? Siz onun kusuruna bakmayın Ona tez dönüp alacağım seni diyorum yine de anlamıyor Allah Allah Herhalde kız yine babasını kızdırdı <gülüyor> Çok yaramaz Adamcağıza hiç rahatlık vermiyor bir bakayım <gülüyor> Tabi tabi Oğlum bir görün sonra dönüşine Bunca yol gelmişler. Ayıp değil mi? Ben davet etmedim. Oğlum ben mi davet ettim? Biliyorsun işte. Bana sormadan neden karar verdiniz? Genç bir kızın burada işi ne? Koca Ankara'da çocuklara bakacak birini bulamadınız mı sanki? Candan birine rastlanabileceğini mi sanıyorsun? Bu işleri birlikte kararlaştırdınız nasıl da belli. Ne biliyorsanız yapın. Hiçbir işinize karışacak değilim. Bizi zor durumda bırakma evladım. Asıl zor durumda kalan benim. Gel kızım gel gel. Gidelim adam ayıp bulacak. Sanki ben istiyorum. <gülüyor> Orhan birazdan gelecek, rahatsız Kendini terletmiştim de Geçmiş olsun Ben de izninizi isteyeyim dünür Güle güle, güle güle Çok çok selamlar Orhan'ın da ayrıca selamı var Sağ olun, sağ olun Hadi Neslihan öptü elimi gideyim kızım ee, hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle Gel Neslihan, gel güle yavrum. yavrum. Onun yokluğu iyice belli ...her şey nasıl da birden yabancılaşıverdi yarabbi. Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk enişte. Asım Efendi de şimdi çıktı. Çok acele işi varmış. Görüyor musun Orhan Neslihan? Kocaman kız olmuş. <gülüyor> ee, tabii öyle kalacak değil ya. Ee, kaç yıl önce gelmiştim buraya? Sekiz yıl önce, üçüncü sınıftaydım geldiğimde O zaman yumak yumak bir kızdı, ee, şimdi epey incelmiş <gülüyor> Böylesi daha güzel tabi Hadi gel Neslihan sana odanı göstereyim Bu kızı en kısa zamanda götürün, bu yaptığınız doğru değil sizin Babası yakında gelecek oğlum Hayır onun gelmesini beklemeyin Ayıp olmaz mı o? Ne olur? olursa olsun ne düşüncesiz adam bu böyle Peki yavrum peki götürürüz Yalnız ne olur kız bir şey sezmesin Sen de o cahil adamın sözüyle iş görüyorsun öyle mi Ne bileyim oğlum ne bileyim Günaydın anne Günaydın, günaydın. Canın sıkılmış senin ne oldu ama her şey beni buluyor kızım Abinin hiç dili durmuyor Canım ona da ne oluyor artık İlle de bu kıza taktı aklını Onu götürün diyor da başka bir şey demiyor Babası gelecek oğlum diyorum dinlemiyor O da nerede kaldı canım Kız gitsin onun gününü görürüm ben Versin bakalım ayda 300-400 gözleri açılsın Hem böyle candan birini bulmak biraz güç olur Evladım nasıl da iyi bir kız İşi elimden kapıyor adeta Çocuklara da bir sarıldı görme Neslihan geleli küçük kızın neşesi yerine geldi O dayanılmaz huysuzluğu da geçti çocuğun Ama ötekinin gözüne hiçbir şey görünmüyor Oysa kız gün geçtikçe içime yatıyor Ne fayda? Aradan zaman geçse belki yatışır Ne gezer huysuzluğu gün gün artıyor Ama kız giderse evdeki bu düzeni intizamı arayacak o Aman ne olursa olsun tek üzüntüden kurtulayım de ben Üzüntüyü kız gittikten sonra göreceksin sen Ellerle uğraşmak kolay mı? Aa, kolay olur mu kolay olur mu hepsini biliyorum ben onları Onları birbirine kaynaştırmak için biz de çaba göstermiyoruz ki Orhan'ın ufak tefek işlerini Neslihan'a yaptırsak Kabul eder mi sanıyorsun? Sanki Neslihan'dan iyisini mi bulacak? Hanımlık kadınlık hepsi onda Dur sen ben ona bir çeki düzen vereyim de erkek olup da bakmasın bakalım Aa, Böyle bile ince ve güzel Köy kızı demeye tanık gerek ne de olsa İstanbul havası esmiş üstünde. <gülüyor> dur sen dur ben biliyorum işimi Ama yalnız soğukluk Orhan'dan gelmiyor ki kızım Kız da ona hiç yaklaşmıyor Adeta evin içinde saklambaç oynuyor Şimdi neredeler? Orhan salonda kızın da sesi yukarıdan geliyor <gülüyor> ee, Oo. Allah versin oğlunla baş başa böyle <gülüyor> Çok görme alası. Çok gördüğüm yok tanrı bağışlasın rahatsız olma ben de benim oğlanı uyuttum geldim Yapılacak bir iş var mı diye Baktım Neslihan her işi bitirmiş Her yer tertemiz Pırıl pırıl Aa, Neslihan bu saate iş mi bırakırak kızım Çocuklar da tertemiz gül gibi Aferin kıza Vallahi değme kadın bu işlerin üstesinden zor gelir Onun anası da öyle tabii Kız kime çekecek Babasından ne haber? Daha bir haber yok Aman aman Halip biraz daha geciksin Bebek biraz şöyle eli avuca gelsin Yoksa perişan oluruz Anne duydun mu üsttekilerin kadını kaçmış Ya ya aman aman kaçtığı da iyi olmuş canım Hep bebeğin sütünü içer Mamasının üstünden yermiş Zaman zaman da satıcıları içeri alırmış Gün ortasında perdeler kapanırmış birden aman ya Aman aman tanrı korusun Ya kadın kısmıyla uğraşmak kolay mı kızım Onu başına gelenlerden sorsen. Tanrı'ya şükür bizim böyle bir derdimiz yok Ama er geç bizim de başımıza gelecek Öyle öyle Tanrı hayırlısını versin <gülüyor> biliyor musun ne oldu? Bu halim ne kızım, kan teresinde kalmışsın? Neslem teyzemle güreştik... ...onu yendim baba, üçe kadar saydım halde yine de kalkamadı... ...git gör nasıl yatıyor yerde... Aa, teyzeni niye yoruyorsun kızım? Ayıp değil mi? Aa, o istiyor baba, sor bak! Bakalım teyzen gidince ne yapacaksın? Aa, nereye gidecekmiş teyzem? Buradan bir yere gidemem! Hep burada kalacak diye, deden gelip alıp onu götürecek! O giderse, ben de giderim! Çay yapmıştım da! Neslihan ah. zahmet ettin! Çaylar da çay olmuş hani! <gülüyor> Eline sağlık kız! Aa, peki sana yok mu? Alırım ben de! Neslihan teyze! Dedem gelince gitmeyeceksin değil mi? Söylesene ne olur! Gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyecek gitmeyecek peki! Hadi üzme şimdi teyzeni hadi bakayım! Gidersen! Ben de gelirim bilay. <gülüyor> Peki, olur olur. Hadi Neslen kendine de getir. Neslen teyze, sepet sepet yumurta sakın beni unutma. <gülüyor> <gülüyor> Tanrıya şükür, kuzumun neşesi yerine geldi. Oh, sen misin oğlum? Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Ah, o paket ne oğlum ee, Neslihan için bir iki giyim eşyalı Çok iyi ettin ya. İstersen sen kendi elinle ver ha? Neden? Ee, hayır hayır olmaz hatta bunları benim aldığımı bile bilmemeli ee, Çocuklar nerede? Neslihan biraz dolaştırmaya çıkardı İyice giydirseydiniz hava serince Aa, Teyzesi giydirmez mi oğlum? Bizden daha meraklı üstlerine titriyor onların ha. Ee, Mektup mu gelmiş? Hı Geldi yavrum gel Hele şükür hatırlayabildi beyefendi hmm. Ne o? Kötü bir şey mi var oğlum? Hı. Yine aynı yakınmalar İşlerinin çokluğundan gelemiyormuş zavallı çok. hmm. Köyde herkes bana düşman kesildi Halden anlayan yok İnsanlar çok kötü ...köy delikanlıları... ...yolumu kesmeye başladılar. Namusumuzu... ...iki paralık ettin diye... ...kahveye bile çıkamaz oldum. Çıkamazsın ya! Bunu vaktiyle düşünmeliydin. Şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını. Ah, kızı için çok kötü olacak. O da akılsız babanın günahını çekecek. Böyle iyi bir insana ceza mı gerekli oğlum? Mektup yazıp kızın nüfus kağıdını isteyin Ona da uygun bir dille anlatın artık Peki oğlum peki Ne peki. sırasız işler gördürürsünüz insana Onu da güç durumda bırakacaksınız Bunlar bu zaman insanına uygulanacak işler mi? Orada olsaydı sanki ona soracaklar mıydı? Orasını oldu. bilmem ama karım olacak birine Daha anlayışlı davranmak isterdim Sen verdiğin kararla ona yapabileceğin En büyük iyiliği yaptın evladım o, Şu adama öyle bir oyun oynamak isterdim ki Ama dua etsin İstemiyorsan vazgeç oğluma, kıza da yazık olur. Zorla olmaz bu işler. Ne yapıp yapıp kızı bir an önce götürürüm ben. Çok geç artık, çok geç. Bunu zamanında yapacaktım. Oh, oğlum benim, oğlum benim. Gör bak, bak nasıl mutlu olacaksın oh, ya. Bırak anne Allah'ını seversen. Alman Esen, bu iş zorla olacak değil. Verdiği söz üzerine. Aylar geçti, ne kendi ne de bir mektubu geldi Ben ona yük müydüm? bir lokma ekmek için nasıl çabalıyordum Seni aramaması işlerinin çokluğundandır Annem de bir iki satır olsun yazdıramaz mıydı birini Biliyorum, onlar geçtiler benden Öyle söyleme, kim geçer evladından Geçtiler, geçtiler biliyorum ben Artık hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum İkisi de öldü benim için Beni gurbet eline salıp Ardımı bile aramadılar Böyle bir şey yapabilecekleri hiç aklıma gelmez Alma Neslihan Ağlama Orhan duyacak <gülüyor> Bak şekerim Böylesi belki de daha iyi olmuştur Sana abimi övmenin gereği yok Kendinde görüyorsun şimdi kimler onun ardında Ama biz seni istiyoruz Sağ olsun. Ben de ona kötü demiyorum Hadi ağlamayı bırak Aklını başına al Böyle koca herkesin eline geçmez Gör bak nasıl mutlu olacaksın Her ikinizde bulunmaz insanlarsınız Yalnız mutlu olmak için bu yeterli değil Biraz da karşılıklı fedakarlık gerek Görüyorsun Orhan yaralı bir insan Üstelik yalnızlığı da iyiden iyiye hissediliyor Sen gençliğinle kadınlığınla ona her şeyi unutturabilirsin Oysa sen biraz olsun yaklaşmıyorsun ona onun avutulmaya ihtiyacı olduğunu biliyorsun herhalde O yabancı olmadığı için seni hoş görebilir Fakat bir başkası senin bu davranışından türlü anlamlar çıkarabilirdi Bilmem ya biraz ileri gidersen o da böyle düşünmekten kendini alamaz Sana bu meseleyi açalı kaç gün oldu? Hala sende ona karşı en ufak bir değişiklik olmadı Ama yapamıyorum Bu iş ortaya atılalı evin içi sessizliğe büründü Biraz neşelenmeye bak canım Gül söyle her iş sende bitecek Erkeği sen çekip çevireceksin Böyle kenara çekilmekle olmaz ki Bir şey alıp geldiğinde Sevincini belli etmek için onun boynuna atılacaksın Çocuklaşacaksın Ama hiç düşünmediğim birinin Boynuna atılmak Çocuklaşmak Ben yapamam yapamam yapamam bak, bak yine ağlıyorsun Neslihan İnan bu halin acı veriyor bana Yoksa Neslihan Düşündüğün... Hayır hayır yok kimse Aha, Eğer istemiyorsan seni hemen götürürüz Bu çocuk oyuncağı değil yavrucuğum Onun da mutluluğu söz konusu Şimdi hemen Orhan'a söyler bu işin bir çaresine bakarız Hayır hayır söyleme dur söyleme Ama Nesli ağam ben, ben artık dünyada gidemem oraya Herkes benim için neler düşünmüştür Hayır hayır geçti artık Şimdi yedek yaptıklarımı hoş görün Bundan sonra... İstediğiniz gibi bir insan olacağım Yemin ederim Fakat bu zorla olmaz İslam? Zorla değil ablacığım zorla değil Utandığımdan yaklaşamıyordum şimdiye de Utanılacak ne var Sana söyleyeyim erkek kısmı bekler böyle şey Sanıyor musun Orhan da beklemiyor Her erkek iltifattan ve yakınlıktan hoşlanır Sırası gelince bizler de kocalarımıza ne maskaralıklar <gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> Gülersin değil mi Hadi Hadi şimdi git üstüne başına bir çeki düzen ver Sonra da yanına ver Az önce odasında uzanmış gazete okuyordu Hem de yalnız Hadi çekinme Bir kedi yavrusu gibi yanına ver. Soluğun ona heyecanlandırsın ha, Saçlarını da aç şöyle bakayım aç. Omuzlarına dök şöyle güzelce Şu ipek yığını saçları toplamanın ne gereği var bilmem Hangi elbisemi giyeyim? Benim diktiğim maviyi Onunla çok çok daha çekici oluyorsun <gülüyor> Doğrudan doğruya gidemem ama Bir fincan kahve pişirip götürsem Çok daha iyi olur Bak şeytanlar da kafanı işliyor <gülüyor> <gülüyor> Oh Gel bakalım Neslihan. Bu ne sürprizi? Zahmet ettin. Epeki hani kendine? Kahve sevmiyorum ben. Peki peki gel, gel bakalım. Ha? Yatağa mı oturacaksın? <gülüyor> Otur bakalım. <gülüyor> Gazetede ne var ne yok? Gazetede mi? Çok şey. Sen okumamış mıydın bu sabah? Şöyle bir göz atmıştım da. <gülüyor> Neyse Onu bırak da söyle bakalım bana Benimle evlenmekten memnun musun? Şey, memnun olmaz olur muyum? Tabi memnunum Ya sen? Ben de memnunum tabi Peki Beni kendine göre biraz Yaşlı bulmuyor musun? Ee, öyle bir şey düşünmedim hiç hem böyleleri daha iyi kıymet bilir derler Bak sen biliyorsun <gülüyor> Öyle dediysem alınma e, Tabii on iki yaş fazla sayılmaz Hı, Alınmadım üzülme e, Söyle bakalım Nikah elbisen nasıl bir şeyin e, Rengi falan Koyu yeşil çok da güzel oldu Ama bundan sonra Elbiselerimi senin seçmeni istiyorum Ablamınkilerini Hep kendim beğenip getirirmişsin de Yoksa ...benim için özenmiyor musun? O nasıl söz Neslihan? Sakın sözlerimi yanlış anlama! Ablanı kıskanmakta öyle haklısın! Şey ne diyecektim? Ha, e, saçlarımı dökmem hoşuna gitti mi? Ha, e, i̇yi olmuş iyi olmuş <gülüyor> yakışmış sana! Hoşlandıysan her zaman böyle yapayım! Sen mi <gülüyor> Artık benim değil! E, tabii senin bileceğini şöyle ya! Peki böyle kalsın! <gülüyor> Nikahtan sonra... Beni gezmeye götürecekmişsin öyle mi? Evet hem de çok seveceğim bir yere oh, Yaşasın Öyle sıkılıyordum ki Yavaş lan, yavaş <gülüyor> Dur bak gazeteyi de buluşturdun oh, oh. Öyle iyisin ki Tavla bakalım küçük şeytan Sonunda hepiniz muradınıza erdiniz oh, Kızmış gibi bakıyorsun bana Neden kızacakmışım sana Var mı bir suçun Ölse ee, nereden çıkarıyorsun bunu Ne bileyim Oo. Oh. Saat 3'e gelmiş, nikah şekerlerini almak gerekti Seninle geleyim ben de o, Gel istersen ha. ama ben çabuk döneceğim Yorgunluğa değmez Peki, sen git öyleyse Alınma, gelmek istiyorsan Peki. gel Yok canım, alınacak ne var sanki Ne boş ve anlamsız of. Bir ömür boyu buna katlanmak Öyle çaresizlik içindeyim ki Bir peri kadar güzeldin nikahta Herkesin gözleri senin üzerindeydi Eşin dostun içinde gelinimle kıvandım durdum doğrusu Görsünler bakalım bizim zevkimize ya İkiniz de birbirinize öyle yakışmıştınız ki Bu iş sadece sizin isteğinizle oldu değil mi? Hayır yavrum hayır hepimizin isteği Hayır hayır hayır O istemedi biliyorum ben Çocuk musun sen? sen de ne mi bulacaktı? Seni anlıyorum Neslihan Yalnız ona biraz hak vermelisin Fazla bir şey beklemiyorum ondan Zamanla o da düzelir yavrum. Üzülme. Hem nikahta keramet vardır. Sakın şimdiden böyle üzüntülere kapılıp dünyayı kendine azından etme. Aman aman kızım aranıza soğukluk sokma. En küçük bir soğukluk ikiniz için de felaket olur. Yuvanız yıkılır gider sonra ya. Ben de bundan korkuyorum. Her şey senin elinde çocuğum. Ne olacak? Dilin kemiği yok ya. Tatlı sözlerle avutu ver onu ya. Biraz da yüzüne gül yeter Niye ya ama hoşlanmazsa diye korkuyorum İltifattan hoşlanmayan erkek mi var ha Bu çaban kısa bir zaman için Sonra nasıl alışırsınız birbirinize Oh yavrum oh yavrum göreyim seni Biraz da bizim yüzümüz gülsün ya Bu fedakarlığı bizim için değil Asıl kendin için yapacaksın İyi bir yuvaya sahip olmak istersen Hiçbir şeyden çekinmeyeceksin Aa, Çekinmez benim kızım yapar o yapar Hoş çocuk da değil ya artık Sakın yüz görümlüğü falan isteyeyim de o anda neslan ne yapıp ne yapmayacağını bilir Hadi iyi geceler Neslihan Size de Bir şey düşünüyorsun Bunun da ne olduğunu biliyorum ben Ne garip kuşkuların var senin Yoksa ablanı Hayır hayır hiç kimseye kıskanmıyorum ben. Huzursuz bir insan hali var sende. Eğer öyleysem... ...suç senin. Güzel, yoksa tartışmayla mı geçireceğiz ömrümüzü? Yok yok, öyle bir niyetim yok. Beni gör Birden düşünmeden söyleyiverdim. verdim. ne güzel. Sıca cıca. Biliyor musun Orhan? Nikahta onca kalabalığın içinde sen bir taneydin. Siyahlarda ne güzel gitmişti sana. İyi, o kalabalığın içinde beni incelemeye fırsat bulabildin. Seninle öyle gururlandım ki, herkes etrafında dönüyordu. Ya, adet öyledir. Sevenlerin çokmuş demek. Ah, Saçları ne kadar sert böyle, uuu, pırça gibi. Hem de simsiyah. <gülüyor> Bir de bana beni kendine göre yaşta buluyor musun diye sormuştun. Daha delikanlı gibisin ve. <gülüyor> <gülüyor> İltifatına teşekkürler. Çocuğumuz olursa sana benzemesini isterim. <gülüyor> ya sen? Ne? Ne bileyim e, böyle bir şey düşünmedim <gülüyor> daha. Ee, üşüyor musun? Tüylerin diken diken. Üşünce havam var. Ben de sana şu pencereyi biraz açalım mı diyecektim. Aç, aç tabi. Ah. Ne bu ocu bu gece? Bir tane yıldız bile yok ortada Ay da göçmiş gitmiş mi ne Yağmur yağacağa benziyor <gülüyor> Bizim tarafta Uluyan köpekleri yaşatmazlar Yaşlılar bunu uğursuzluk sayarlar Uğursuzluk insanların kendilerindedir Kendi yanlış davranışlarında Zavallı hayvanları suçlayıp cezalandırmanın gereği ne ne yazık ki suçsuz yere cezalananlar öyle çok ki Bu haksızlığı insanlara bile reva görenler var Dünyanın düzeni böyle ne diyeceksin? Bazen en küçük bir böceği bile yaşadığı için acıyorum Demek en küçük bir böceği bile acıyorsun yaşadığı için Senin bu mutsuzluğunda benim rolüm olduğunu söylemek istiyorsun Ama senin mutluluğunu yine en çok düşünen benim Belki de sen bunu bilmiyorsun Belki de ne bileyim aksini düşünüyorsun Gel Gel pencerenin önünde durma Üşüyeceksin Hoş geldiniz Nesel Balayınız nasıl geçti Çok güzel Orhan beni gezdirmedik yer bırakmadı Meğer göründüğünden çok daha iyi bir insanmış Görme ne güzel günler geçirdik Sen benim kazamı getirsene bakayım Hemen canım koma Geveze şey Canım ben yabancı mıyım Yalnız sana anlatsa neyse otelci kadınların bile diline düştük Buyur hayatım Dur dur ben giydireyim Dur sen yorulma ha Kıyamam sen. Ben giyerim <Gülüyor> Yine uykusuzsun Desene senden uyku mu var adama Buyur bakalım <gülüyor> Ablacığım sana da bir ceket getireyim ben. Zahmet etme Neslihan Daha çocuk olgunlaşır Konuşmalarını işitsen böyle söylemezsin Aşk hususunda bilmediği yok Düğmüş de küçülmüş sanki Bu yaşta bu bilgiyi nasıl toplamış bilmem Bırak neşesini kırma çok mutlu görünüyor Tek taraflı mutluluğun ne anlamı var Garip ama Onun bu neşesini kıskanıyorum Herkesin eline geçmeyecek bir kız Hayat dolu Güzellik herkese göre değişir ne olurdu biraz daha alımlı ve çekingen olsaydı Genç bir kızdaki çekingenliği bulamadım bunda Bunun bu hali ürkütüyor beni Dünyanın bin bir hali var Ne yazık ki bir kadında en çok aradığım şey yok onda Bir kadının kocasına karşı çekingen olması söz konusu olabilir mi? Buyur ablacığım ah, Teşekkür ederim ah, Ne o? Yine neşen kaçmış hmm, Ne aldım ne aldım oh. Canım saçlarımdan <Gülüyor> ne istiyorsun? <Gülüyor> <gülüyor> Bak hala uğraşıyor benimle Soluğumu kestin ee, Çeki şuradan Yalışık Ya Rahatsız mı oldun? Böyle ağır hakaretin gereği neydi şimdi? Onun davranışlarını beğenmiyor Kusurlu buluyorsan suç senin O ihtiyacı olan sevgiyle doyurulmuş olsaydı Böyle gereksiz şeyler yapmazdı Sevgiden yoksun çocuklar kendilerini sevdirmek için... ...nasıl ki türlü maskaralıklar yaparlarsa bu da öyle. Kılılacak değil acınacak bir durumu var zavallı Yine de yavrucak hayatından memnun. Ama bu böyle sürüp gidemez. Onunla biraz olsun ilgilen. Yuvalara çöken felaketlerin çoğu bu yüzden doğar bilmez misin? İlgilenmek için fırsat vermiyor ki maşallah. Onu bu duruma zorla itiyorsun. Bu ilgisizlik karşısında kim olsa bocalar. Git bari gönlünü aliver. Ne on esla, hasta mısın? Biraz başım ağrıyor. Hadi hadi, hiçbir şeyin yok, aslan gibisin. Kalk bak saat 12'ye geliyor, neredeyse kocan gelecek. Gelsin bana ne? Ah, bir daha böyle şeyler duymayayım. Karı koca arasında her şey olur kızım ve unutulur. Ben onu hoş etmek için çalışırken. O beni yere vurmaya çabalıyor Büyütme böyle Elde ne kötü kocalar var Dua et öylesine düşmedin Sırasında ben de neler işitiyorum Ama geçinmek için hepsini kulak arkasına atıyorum Evlilik kolay mı? Söz aramızda yani Neslihan Sende de suç yok değil Kocana yapacağın şakaları bir başkasının yanında yapmak doğru mu? Dört duvar neden yapılmış yavrucuğum? Neyse oldu bitti Bir daha dikkat et ona senin gönlünü almasını söylemiştim Aldı bekle Hadi hadi aldırma Kalk geceliğini çıkar Saçlarını tarat şöyle güzelce giyin e, Bir şey olmamış gibi karşıla onu gerginlik uzamasın Çıkmayacağım Kalp kırmak nasılmış görsün Çocuk olma Neslihan Güler yüz gösteremedikten sonra çıkmak neye yarar İnsan kocasının bir çift sözüne yıkılır mı hiç böyle Hadi kalk giyinmene bak Hadi yavrum gelince seni böyle görmesin Ne yapsam kıymeti yok Yok olur mu O seni takdir etmiyor değil Yalnız yersiz çaykalarından şikayetçi O da senin elinde Artık istese bile yapamam Sırasında yapacaksın yine de Darılmayan İslam Böyle ufak şeyleri kendine dert etmekle akılsızlık ediyorsun Ona bak her şeyi unutmuş kendi aleminde Beni de üzen bu ya Bu gerginliği bir an önce yok etmeye bak Uzadıkça sen zararlı çıkarsın <gülüyor> Çocuklara dua etsin Yoksa yerimden bile kıpırdamaz Onlar da mahzun oldular Hadi aferin Şimdi güzelce bir derlen toplan şöyle he? Hadi ben de gideyim Çocuklar evde yalnız Hoş geldin Paltonu alayım mı? Sen şu paketi al Bu senin Teşekkür ederim İçindekileri merak etmiyor musun? Bakarım şimdi ee, Neden böyle giyinin sen bir yere mi gidiyorsunuz? Yoo İnsan sadece bir yere giderken mi giyinir? Ne, ne bileyim ev içinde böyle bir giyim düşünülemez de Fazla fantazi değil mi bu giyimin? Üstelik de açıksa açık saçık. Ev içinde olduktan sonra açık olmasının ne zararı olabilir? Şu kapının günde yüz kere çalındığını unutuyorsun Herkesin karşısına bu şekilde çıkmakta bir sakınca görmüyor musun? Kendimi göstermiyorum ki Sadece başımı uzatıp bakıyorum. Bu halin ilgiyi biz bütün körükler. Bundan sonra giyimine daha dikkat et. Ev içinde böyle açık saçık giyinmekten kaçın. Bir daha böyle görmeyeceğim seni. Anlaşıldı mı? Ne no. iyi göstermek somurtmanı mı gerektirir? Allah Allah. İyi bulduk işimizi. Lanet olsun her şey. Göz açıp gördüğüm köyümde keşke bir çoban karısı olsaydım. Yama üstüne yama yapsaydım. Bundan daha mutsuz olmazdı Allah Allah <gülüyor> Ne var şimdi ağlayacak Aa, Çok yanlış bir adım attığımı baştan biliyordum ben <gülüyor> Kolay gelsin anne ah, Sen misin Ayşe? Gel ah, Ne o çamaşıra mı başladım? Ne yapayım Kafirin kızı inadını bırakmadı ki Kapanmış odasına çıkmıyor bir türlü İşler yüzüstü kaldı Çoluk çocuk her şey Masumların ne günahı var bilmem Yüzlerine bile bakmıyor O güzelliğinin altında meğer ne çirkin huylar gizliymiş İnsanın alacası içinde hayvanınki de dışında olur derler Ne doğruymuş Ah ah O babası başımızı yaktı Dilerim sürülsün Zavallı oğlumun derdi yokmuş gibi Başına kocaman bir derd açtı onun da suçu yok değil Ne olurdu kıza karşı biraz anlayışlı davransaydı Ne yapsın ne yapsın Beşikte de sallayacak değil diye Hangimiz avutulduk sorarım sana Ölmüş gitmiş adamın arkasından konuşmak günah ya Ben de az mı çektim babandan ha Sıkıntı çekmeden Rahata erişilebilir mi Durup dururken sıkıntı çektirmek neden Ortada görülen bir suç yok ki Her şey bir yana Ya bu inadına ne buyrulur Acaba bunu senin melek geçinen kocan Çekebilir mi benim bildiğim enişse tutar kolumdan atar dışarı onu valla Yine abin çok iyi Bir de sen kalkmış abini suçlu çıkarıyorsun Sendeki de yani kardeşlik hani Kız hoşa gitmeyecek bir davranışta bulunduysa bilgisizliğinden Biraz hoş görürse ne olur? Erkek bu kızım erkek Her şeyin istediği gibi olmasını ister Benim onun gönlünce gittiğim yetmez mi? Bak dünden beri sofraya gelmiyor Yemeğini ayağına götürüyorum hanımı Kim yapar bunu ha? Kim yapar? Bari benim hatırıma şu inadı bıraksa da çıksa perişan oldum! Ah, sen misin? Ben de deli yücesinden çıkmış sandım! İşitecek ne olur böyle konuşma! Onun davranışlarına bir anlam veremiyorum! Aklı başında bir insanın yapacağı şeyler mi bunlar? Kapısı aralık, işitecek ne olur biraz yavaş yavaş! Karım olur. olarak hiç mi onu ikaz edemeyeceğim canım? Düzelir oğlum, düzelir daha çok ah, ah Hep siz değil misiniz benim başımı yakan? Bizi de kandıran o papaz, bilmiş herif! Şimdi gelip görsün marifetini Ortada ahva edilecek bir durum yok Durum bakalım her şey düzelir Ben onunla gideyim konuşayım gönlünü yaparım belki de Orhan Orhan sen de git yavrum Gönlünü alıver kızım. hadi, hadi. Annenin hatırı için işler yüz üstü kaldı Baksana oğlum Onu oraya ben kapamadım nasıl girdiyse çıksın Günlerdir yüzüme bakmamasını gerektirecek bir şey mi yaptım ona? Yapmadın oğlum, yapmadın ama Gidip bir de bacaksızdan özür dileyeceğim öyle mi? Sen bilirsin oğlum, sen bilirsin Dileme istersen, yeter ki üzülme oh. Zaten üzüntülüsün oğlum, başına bir dert gelir Hayır, bir, bir suçum olsa gidip dileyeyim Ne suçun olabilir yavrum, dövmedin, sövmedin Bu da senin şansınmış mı hey, Ne o? Gelmiyor mu? Gelmiyor Gelmez kızım gel. Ben onu getirmesini gelmez. bilirim. Şöyle saçlarından Aman yavrum sakın asıl. Bir o elinden bir kaza çıkacak. Şunu alıp götürün başımdan. Nereye be? götürebiliriz oğlum? Aile şerefimiz yok mu Genç bir kadın nereye gidebilir? Dayanamıyorum bunun saçmalıklarına. Uzaklaştırın şunu başımdan. Ben uzaklaştırırım. Söyle yavrum söyle nereye götürelim? Hangi cehenneme götürürseniz götürün yeter ki gözlerim görmesin onu. Allah Allah yeter be. Yok, yuvan yıkılıyor, görmüyor musun? Ah, ah, kendi elimle yaktım oğlum kendi elimle. Oğlan sap sarı kesildi. Ah, bir şey olur mu acaba? Bir de İzmit'ten gelen mektup eline geçerse, ah, yok, yok, yok, yok kızım. Olacak gibi değil bunu babasına götürelim Nasıl olur anne Neden olmasın nasıl ki babası onu oyunla başımıza bıraktı Biz de bir oyun yapıp onun başına atarız Ne yapayım koskoca evladım gidecek elde Tanrım nedir bu başımıza gelen Başka çare yok yavrum Sen git hadi onu iyilikle ver. hadi Aşk olsun Yaptığını beğendin mi Evin işi cehenneme döndü Hadi inadı bırak da çık şu batası yerde Hayır hayır hayır, hayır, hayır Peki, hayır, peki hayır, kızım hayır. peki Bak öyleyse Bir fikrim var Seni kısa bir süre için köyüne götürsek Hem sinirlerin yatışır biraz Nasıl giderim oraya nasıl? Neden Meslihan Açılırsın Şimdi oraları cennet gibidir Başkaları için belki öyle Ama ben Bu cenneti bulamam Artık bir şey bıraktığım gibi değil Gelişimle Her şey değişti Yapma Neslihan hayır hayır, hayır hayır hayır Artık orası bana hayat veremez Çünkü Bir kez yerimden koparıldım Dalımdan düşmüş bir meyve gibiyim şimdi ben Üzüntülü olduğun için böyle konuşuyorsun Bu Hava almak fikri Ondan çıktı değil mi? Şeyi hepimizin düşüncesi Eksik olmasın Beni düşündüğü için Babama da Ona da çok teşekkür ederim İyiliğim için uğraşıyorlar Ama Biraz da akıl edip durumumu düşünseler Hakkımda birçok kararlar veriyorlar Beni oradan oraya sürüp duruyorlar Ben neyim? Neciyim burada? Beni insan yerine koyan yor. Seni zorla gönderen yok. İstemezsen kalırsın. Kalmak mı? Imkansız. Her yaptığımız suç gören birinin yanında nasıl kalabilirim? Bana böyle davranmasında belki onun da suçu yoktur. Ama ama ben ne yapayım? Tanrıya gücenip de hırsını benden almak isteyen birine yar olabilir miyim? <gülüyor> yaşa yaşa dört temaşa. Bir de başlık ha, başlık. Gönlümüzde ne koparsaymış? İnsahlı davranmış meğerse. O istediyse biz verecek miyiz oğlum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Babam... Babamboy muver <gülüyor> Lanet olsun Hala. <gülüyor> Lanet olsun. Yanet. <gülüyor> ama gelecek kere başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada ne garip insanlar var ya o. Hayır Ay <gülüyor> <şu katlarına bak. gülüyor> kuşçılıklarına benziyor. <gülüyor> Nefret ediyorum ondan. Nefret, Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret, Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret. Nefret. Nefret. Muzaffer Kaya'nın radyo için yazdığı Neslihan adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Yalın Tolga, Efekt Ertuğrul İmer, Oynayan Sanatçılar Bir Kız Oya Öcalır, Neslihan Beyhan Hürol, Fatoş Ayten Uncuoğlu, Halime Teyze Gülcan As, Kerim Baykal Saran, Baba Ergün Uçucu, Anne İlkay Saran, Aysel Gülüz Tolga, Kayınvalide Gülgün Kutlu, Orhan Ertan Savaşçı, Çocuk Meral Emiralioğlu. Oğlu.